Suratul Hicr Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Tülke ayatul kitabı ve Kur'anin mubin Elif, Lam, Ra Bunlar satırlarda yazılı olan kitabın ve hak ile batılı açık beyan eden okunmakta olan bir Kur'an'ın ayetleridir. O ya muslimin Bir zaman olur cehenneme girdiklerinde inkar edenler arz ederler ki Keşke Müslüman kimseler olsaydılar. Onları bırak, yesinler, içsinler, zevk etsinler ve emel onları oyalaya dursun. Artık yaptıklarının akıbetini ileride bilecekler ehlekna <gülüyor> min halbuki biz hiçbir şehri kendisi için belli bir kitap kader olmadan helak etmedik ma tesbiku ve ma hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir ne de ondan geri kalabilir <gülüyor> kafirler dediler ki ey kendisine zikir Kur'an indirilen kişi doğrusu sen gerçekten bir delisin <gülüyor> Eğer ne ta'ti ila bil doğru söyleyen kimselerden idiysen, bize melekleri getirmeli değil miydin Ma anunzilu lil malaa'ika illa bil Halbuki melekleri onların üzerine ancak hak ettikleri azap ile indiririz. Ve o vakit o kafirler kendilerine mühlet verilmiş kimseler de olmazlar. İnnâ nehnû nezzelnezzikrâ ve innâ lehû lehâfidûn Muhakkak ki o zikri Kur'anı biz indirdik. Ve muhakkak onu koruyucu olanlar da elbette biziz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ Ey Resulüm! An ki senden önce evvelki milletlerin içinde de peygamberler gönderdik. <gülüyor> Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay ediyor olmasınlar. İşte böylece onu o alayı bir azap olarak günahkarların kalplerine sokarız. Artık ona Kur'an'a iman etmezler. Halbuki evvelkilere tatbik edilen ibret alınacak ilahi kanun nice cezalar geçmiştir. Onu beklesinler. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَعْبًا مِنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ اَرْجُونَ eğer onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkacak olsalardı, Ger herhalde gözlerimiz boyandı. Daha doğrusu biz, galiba sihirlenmiş kimseler topluluğuyuz diyeceklerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar yaptık ve onu seyreden kimseler için süsledik. Hem onu her kovulmuş olan şeytandan korunur. <gülüyor> Ancak kulak hırsızlığı eden olursa onu da apacık parlak bir ateş parçası takip eder. <gülüyor> ve نافين ise yaydık oraya sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü her şeyden her nebattan bitirdik fiha ve men hem orada gerek sizin için gerekse rızık vericileri olmadığınız, etrafınızdaki kimseler için geçim vasıtaları kıldık. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeyde yoktur ki onun hazineleri yanımızda olmasın. Artık onu ancak belli bir miktarda indiririz. وَأَرْسَلَّنْ <gülüyor> Rüzgarları ise aşılayıcılar olarak gönderdik de gökten bir su indirip böylece onunla sizi suladık. Hem onu, o suları mahzenlerinde tutanlar siz değilsiniz. <gülüyor> Şüphesiz ki biz ise elbette hem hayat veririz hem öldürürüz mahlukatın hepsine varis olanlar da biziz. Ant olsun ki sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Şüphesiz kıyamete kadar geri kalanları da biliriz. <gülüyor> Muhakkak ki onları mahşerde ancak Rabbin toplayacaktır. Çünkü o hakim her işi hikmetli olandır. Alim her şeyi bilendir. Şüphesiz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de sıcağıyla öldüren, Dumansız ateşten yaratmıştık. Ha. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben kupkuru bir çamurdan şekillenmiş karabalçıktan bir insan yaratacağım. <gülüyor> o'na şekil verdiğim ve O'na ruhumdan üflediğim zaman siz hemen O'nun için secdeye kapanın. <gülüyor> Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. <gülüyor> İblis Fakat İblis hariç O secde edenlerle Beraber olmaktan kaçındı Allah Ey İblis Secde edenlerle beraber Olmayışının sebebi nedir? dedi. <gülüyor> İblis, benim kendisini kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığım bir insana secde etmem mümkün değildir dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse oradan cennetten çık. Artık hiç şüphesiz sen, benim rahmetimden kovulmuş birisin. <gülüyor> Ve muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerinedir. قَالَ <gülüyor> İblis, Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi doğrusu sen bilinen vaktin gününe Kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmandan dolayı ben de mutlaka onlara yeryüzünde günahları süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. <gülüyor> ancak onlardan ihlasa erdirilmiş olan kulların müstesna Allah buyurdu ki işte bu ihlaslı kullarımı senin şerinden korumak bana ait dosdoğru bir yoldur <gülüyor> Gerçekten kullarımın hiçbiri üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. <gülüyor> Artık muhakkak ki cehennem ...onların hepsine gerçekten vaat olunan yerdir. Onun birbirinden aşağı yedi tabaka için ayrı ayrı yedi kapısı vardır. Her bir kapı için onlardan o tabakanın ehli olacak azgınlardan ayrılmış bir miktar vardır. Şüphe yok ki takva sahipleri cennet bahçelerinde ve pınar bahçelerindadırlar. <Gülüyor> <yorsamayan> <Gülüyor> o cennete sekiz kapısından selametle ve emniyetle olan kimseler olarak girin denilir. Artık onların kalplerindeki kinleri ve bütün kötü hisleri söküp atmışızdır. Hepsi de kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya oturmaktadırlar. <gülüyor> ah. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak kimseler değillerdir.